بسم الله من شرور انفسنا ومن سيئات وَقَضَى قُلالَ رِيسَ أَلُونِ بِوَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُطِيعُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimiz'e sallallahu Selam ve sellem Kaça geldik? mi 18. Bu Evet. Ehl-i Sünnet akidesinin özelliklerinden bahsediyoruz. 18. okuyalım Osman. Kendisine bağlananı işlerde kararlı ve ciddi olmaya sevk eder. Öyle ki faydalı ilim Salih amelde fırsatı kaçırmazlar. Sevabını isteyerek hemen o şey geçerlerler. <gülüyor> Nerede de onları günah sokacak bir şey görseler, cezalandırılmaktan korkarak ondan sakınırlar. tabi bu cezalandırılmak bu cezalandırılmaktan korkmak yani dünyevi cezalandırılmaktan korkmak değil. Çünkü ehli sünnete mensup bir insanın had cezasından korkarak bir ameli terk etmesi onun neyine aykırıdır? İhlasına aykırıdır. Uhrevi cezadan bahsediyoruz. Ha. Ama dünyevi cezanın caydırıcılığında ne yapmıyoruz? Bir kenara gitmiyoruz. Niçin ayetlerimde sizin için da hayat vardır diyor Allah Azze ve Celle. İşte o hayat caydırıcılıktan dolayı var. Eğer o kısas olmasa hayat olmaz. Birazdan gelecek ne olacak dünyada? Hep karışıklık olacak. Haklara riayetsizlik olacak. Yani hayat ne yapmayacak? Kendini gösteremeyecek. O bakımdan Burada özellikle vurgu ona ama ehl-i sünnetin en büyük özelliklerinden bir tanesi de imani bahislerde hep söylüyoruz, alıyoruz. Ehl-i sünnette günah eğer haddi gerektiren bir günahsa masiyet haddi gerektiren bir masiyetse bunu hiç kimsenin affetme yetkisi yok. Peygamber aleyhissalatü vesselamın bile. Yani farz edelim ki bir adam ulu orta içki içti. Şahitler de bunu ne yaptı? Bizzat ortaya koydu. Ya da adamın durumundan bu açıkça ne yaptı? Anlaşıldı. Anlaşıldı. Bunu hiç kimse affedemez. Cezası neyse verilecek. Ya da bir adam zina yaptı. Bu da şahitlerle ortaya kondu ya da kendi itiraf etti. Bunu hiç kimsenin affetme etkisi yok. Yani değil 550 milletvekili, 1,5 milyarlık İslam ümmeti bir araya gelse bu adamı affedemez. Az çıkaramaz. Böyle bir şey yok ya da bir adam birini ama kasıtlı öldürdü ama yanlışlıkla öldürdü. Kasıtlı öldürdüyse onun velisi dışında Peygamber Efendimiz Aleyhissesselatu vesselamın da o adamı katil affetme yetkisi yok. Bunlara dikkat edeceğiz. Ha, bu ne demek bu şu demek? Eül ünnet ver cemaat eğer suç haddi gerektiriyorsa asla ve asla onu ne yapmaz affetmez. Bazı suçlar hariç, Tazir dediğimiz suçlardır. O kimin salahiyetindedir? Sultanın salahiyetindedir. Onun dışında miktarı, haddi, şekli şemali bildirilmiş hiçbir suçu affetmez. Ha, bu dünyevi olarak ama uhrevi olarak bütün günahları ehli sünnette büyüyle küçüğüyle ama büyük ama küçük durumuna göre imanı eksildir. Yani ne kadar büyükse o kadar çok eksildir. Ne kadar küçükse o kadar az eksiltir. Ama eksiltir. Ona zarar verir. Kemalini ne yapar? Bozar. Ama aslını asla ortadan kaldırmaz. Yani burada kimden ayrılıyoruz? Hariciler ve evet, Mutezileden ayrılıyoruz. Değil evet. mi? Ha, buna dikkat edeceğiz. Yani ne demek şu? Ama dünyevi ama uhrevi. Ha, muhakkak bir karşılığı mevcut. Yine diğer bir Temas o da ney? Ehli sünnete göre haddi gerektiren bütün cezalar eğer had uygulanıyorsa ahirette kişiyi ne yapmaz? Sorumlu tutturmaz. Aff olur. Ama mutezirde böyle değil. Ona dikkat edeceğiz. Evet. Ok. İşte böylelikle toplumun ahvali düzgün ve doğru olur. Çünkü yeniden dirilişe ve amellerin karşılığını verileceğine iman onun temel prensiplerinden. Evet yani yeniden diriliş ve amellerin bize karşılığının verilmesi. Yani ne? Hasat. Ekiyorsun, hasadını alıyorsun değil mi? Yani bu ne demek? Yani öyle bir itikat ki bu dünyada eğer sen iyi yaparsan belki bu iyilikler sana sıkıntı verebilecek. Seni bazen daraltabilecek. Seni bazen madden eksiltebilecek. Bazen sağlığına zarar verdirebilecek bazen canını bile alabilecek ama bunun mutlak bir karşılığı var o ney? muakkate karşı müebbet yani kısa bir döneme karşı işte en fazla kaç yıl yaşadığını farz et 60 ile 70 arası de onun karşılığında sonsuz bir hayat İşte o sonsuz hayatta önemli olan o sonsuz hayatı cennette ne yapabilmek? idame ettirebilmek evet Çünkü yeniden dirilişe ve amellerin karşılığının verileceğine iman onun temel prensiplerindendir. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Her kişinin işlediği amelleri göre dereceleri vardır. Rabbim onların işlemiş olduklarından gafil değildir. Yeniden diriliş amellerinin karşılığını verilmesi. bu hep gaybim meseleler arkadaşlar. Hiç kimseye siz bunları, hiç kimseye siz bunları maddi ilimle Ne yapamazsınız? İspatlayamazsınız. Yani maddi ilimle yeniden diriliş. Hadi ispatla bakalım. İspatlayamazsın. İmana galip. Ne diyoruz? Müminin temel vasfı ne? iman? Gayba gay gay gay iman. Gayba inanacaksın. Kalbişi. işi, gönül işi. Evet. Devam et Mustafa. 19. Güçlü bir ümmet oluşturmaya götürür. Evet. Güçlü bir ümmet oluşturmak için ne yapmak lazım? Kuvvetli ve bütün olmak lazım. Ehli sünnet vel cemaat zaten Ehli sünnet, ikinci kelimesi ne? Vel cemaat. Cemaat. Allah'ın eli cemaatin üzerinde değil mi? Aleyküm <gülüyor> Yani temel hedeflerinden bir tanesi. Onun için söylüyoruz. Yani Ehli sünnet vel cemaat, o sünnet ve cemaat ruhuna sahip olduğu bütün dönemlerde halifeyi ne yapmıştır? Başına koyabilmiştir. Halifesiz kalmamıştır. İşte yani siyasi birlikteliği sağlamıştır o halife. Neyi sağlamıştır? Siyasi birlikteliği. Asıl saadete yaklaştıkça da neyi sağlamıştır? İlmi birlikteliği. <gülüyor> Bakın en kötü halinde bile ki en kötü hali diyelim işte Osmanlı'nın son dönemi Vahdettin. O dönemde bile siyasi birlikteliği ne yapabilmiş? Yapmayın. Sağlayabilmiş. Ha, ilmi birliktelik olmamış çünkü niye? Uzaklaştıkça, nereden uzaklaştıkça? Asrı saadetten uzaklaştıkça o veli emir dediğimiz idareci artık ilmi, mansıba, hüviyete sahip olamamış. Yani cahiller içinden de seçilebilir olmuş. İlk döneme bakın, hem halife hem de ney? Alim. Hem halife hem de ney? Alim. Yani işte Ebu Bekir'e bakın, Ömer'e bakın, Osman'a, Ali'ye bakın. Muaviye daha sonra Ömer İbn-i Abdülazizler gelmiş gelmiş bir döneme kadar gitmiş. Abbasiler döneminde de mevcut. Halife memnun mesela. Yani cahil bir adam değil. Ama öyle bir dönem gelmiş ki artık ilmi mesele olacak. Çok basit bir mesele halifeler bilemez olmuş. Ne yapmışlar? İslamlık diye ney? Bir makam ihtisas edilmiş. Bu Osmanlı'ya ait değil. Abbasilerin sonundan itibaren bu. işte. eee şey döneminde Memluklar döneminde daha sonra Selçuklar Osmanlı'ya sirayet etmiştir. Nedir bu? Yani halife yetersiz kalınca ne yapmıştır? Şevrislamlık makamı ihdas edilmiştir ve ondan sonra artık neyin durumuna göre? Halifenin imani durumuna göre ikisi arasında bazen uyum olmuştur bazen çatışma olmuştur ve genelde de kim kazanmıştır? Halife kazanmıştır. Çünkü güç kimdeyse. Ordu kimdeyse silah kimdeyse o kazanır. O bakımdan mücadele edilmemiş midir? Edilmiştir. Şeyhülislamlar bazen mücadele etmişlerdir. Ama genelde de ne yapmışlardır? Yenik düşmüşlerdir. Yani ahkam-ı mecelli adliye ile başlayan o sürece bakın. Gitgide Osmanlı Devleti'nde Kur'an ve sünnet prensipleri, Hanefi mezhebinin prensipleri hatta ne yapılmıştır? İhmal edilmiştir. Tanzimat fermanıyla Kur'an ve Sünnete hatta hanefi mezhebine aykırı bir sürü neler? Kurallar ikdias edilmiştir. Ha, bu neden oluyor? Dediğimiz gibi yani işte siyasi süreçle ilmi süreç ayrışmış. Eskiden öyle değil. Eskiden öyle değil. Evet işte tek kasıt ne? Ümmetin birlikteliği. İşte ümmetin birlikteliği neyli sünnet sağlar hep söylüyoruz. Yani Şia'nın haçlara karşı bir kumandanı mı var? Bir askeri mi var? Hangi kitabı şu ümmetin önüne hizmet olarak sunmuşlar da bu ümmeti Muhammed onu okumuş? Hangi alimi hayırla yad edilmiş? E yok. O bakımdan yani Ehl i sünnet ve cemaat birlikteliğin kendisi yani birileri İmam Ahmed'in yolundan gidebilir, birileri İmam Şafii'nin yolundan, birileri İmam Maliki'nin yolundan, birileri İmam Ebu Hanife'nin yolundan. Buna çok önemli değil. Önemli olan akidede tevhidini ne yapabilmek, sağlayabilmek. Yoksa fıkıhta bazı ihtilaflar ya da insanlar arasındaki ihtilaflar her her dönemde nedir? Mevcuttur arkadaşlar. Yani bunu ortadan kaldırmak çok zor. Bunu ortadan kaldırmak çok zor. Çünkü ortadan kaldırabilmek için mesleklerin bir olması lazım. Mezhepleri bırakın, mesleklerin bir olması lazım. Ne demek meslek? Bütün kaidelerin, kuralların, tasihlerin, tadiflerin, tahsinlerin hepsinin ne olması lazım? E bir olması lazım. E nerede insan varsa orada zaten efkar-ı umumiye vardır. Birazdan alacağız. Ehl-i sünnet vel cemaat aklı ne yapar? Hak ettiği yere oturtur. Aklı birileri gibi ne çok kutsar, ne de tamamen birileri gibi ne yapar. Hayır kusmazlar. Ha yok sayar. Öyle bir şey yok. Evet şimdi e, okuyalım. Devlet başkanı şey veriyor, bey veriyor. Mesela şu anki İsmail Haniye, Cuma muptesini kendi veriyor. Yani alim dediğiniz <gülüyor> şekilde. Yani ben alim derken davetçiyi kastetmedim <gülüyor> Mustafa. <gülüyor> ha. Evet, güçlü beraber... bir ümmet oluşturmaya götürür baba. Evet. 19 dinini sabit kalma, desteğini pekiştirme yolunda bu başına gelenlere korkakların korkmasına arkasını dönenlerin yardımsız bırakmasına aldırmadan büyük küçük her şeyi harcar ne demek bu akide mevzu bahisi olunca dinin temel prensipleri mevzu bahisi olunca kimsenin gözünün yaşına bakmaz Ha, bu ne demek? Bu şu demek. Evli sünnet vel cemaat için alimler olmazsa olmazdır. Bakın alimler olmazsa olmaz. O alimler olmadan bizim dini anlamamız çok zor. Onun için alimlere taan, dine taandır. Kim ki alimlerimize taan ediyorsa bizim dinimize taan ediyordur. Ya işte adama, adam hakkında konuştu, adamı kötüledi canım yani. Onun arka planı var arkadaşlar. Bugün Muaviye ile başlarsın En sonunda Ebu e ulaşırsın Bugün İmam Ebu Hanife'yle ile başlarsın En sonunda İbn Abbas'a ulaşırsın Buna dikkat edeceğiz Bugün Alberni ile başlarsın En sonunda İmam Şafii'ye ulaşırsın Bu işler böyle Onun için bizim alimlerimize taneden eden kim varsa Bizim alimlerimize Bizim dinimize tanetmiştir, etmiştir Ona dela değil berayı işletiriz Vela değil berâ. İltiması yok Babanın oğlu olsa bile iltiması yok. O bakımdan alimlerin menzilesi öyle küçük menzile değil. Kim ki he, alimine hürmet etmez, onu hak ettiği yere oturtmazsa bizden değildir diyor aleyhissalatü vesselam. Yani bu hadisler boşuna söylenmemiş. Alimin zellesiyle uğraşan, alimin hefvesiyle uğraşan helak olup gider. O bakımdan alimlere sataşma, dinimize sataşmadır buna dikkat edeceğiz. Evet. 20. Müminin nefsinde kitap ve sünneti yücelme hissi uyandırır. Ya bizim gayemiz o zaten, değil mi? Yani kitap ve sünnet, olmazsa olmazımız. Yani kitap-sünneti nereye atabiliriz biz? Yani ne sünneti kitaptan ayırabiliriz, ne kitabı sünnetten ayırabiliriz? Kitap anadır, sünnet onun evladı. Sen bunu birbirinden ayıramaz, mümkün değil. Ha, ne zaman ki bu ümmet? Önce Sünnetle başlamış, bir kısmı ile kitaba varmaya kalkmış, ama çok şükür Allah'ın koruması altında başları ezilmiş, ama o Sünnetle başladığı için zelil olmuş işte. Yani Sünnetin eğer sen ihtiyaci ile hep söylüyoruz Sünnet deyince akla inkar noktasında A hadisin inkar gelmesin arkadaşlar bu çok önemli değil. Yani eğer adam Sünnetin vuru diyetinde bazı şüpheler taşıyorsa Yani peygamber aleyhissalatü vesselamın dindeki hakkını veriyor Yani evet diyor Kanun koyma hakkı vardır Sünneti vardır ama A meselesindeki bu hadis sahi midir zayıf mıdır Ben bunda problemliyim Ben bunda şüpheliyim diyorsa he, Bu adamın zellesi küçüktür Bu ikna edilebilir Bunda problem yok de problem olmaz Çünkü niye? Herkesin menheci ve mesleki bir diğerinden nedir? Farklıdır. Onun Hasan gördüğünü o zayıf görebilir. Ancak ikinci nokta var ki o çok tehlikeli nokta. O da ne? İsterse sayı olsun ki ben takmam. Kur'an dışında hiçbir kaynak ne yapıyorum? Kabul etmiyorum. Yani sünnetin ihtiyacını, sünnetlemeli ne yapıyorum? Külliyen reddediyorum derse işte orada problem. İşte en büyük bela. Ne yapacak işte o? Peygamber aleyhissalatü vesselamın hadislerinde tarif edildiği manzarayı bize tarif ediyor. Oturacak el kesine, koltuğuna ne diyecek? Bu Allah'ın kitabındansa bunu al, bu onun dışındansa bunu ne yapma? Kabul etme, alma. İşte onu tanımlamış. Bu hurudiyet değil bakın dikkat edin. Ne? İhticaç meselesi. Ona çok dikkat edeceğiz. Yani... Öyle insanlar olabilir ki belli rivayetleri zayıf kabul edebilir. Öyle insanlar olabilir ki aynı rivayetler onlarda hasen olabilir. Bu çok problem değil. O ilmi meseledir. Kendi aralarında bir yere ne yapabilirler? Varabilirler. Ama ihtiyaç, ihtiyaç noktasında dikkat edeceğiz. Evet. Müminin nefsinde kitap ve sünneti yüceltme hissi uyandırır. Çünkü o bilir ki kitap ve sünnet haktır. Doğrudur, hidayettir ve rahmettir. Bu inançta onu kitap ve sünneti yüceltmeye ve onların hükümlerini almaya sevk eder. Evet. Hem yüceltiyoruz hem hükmünü alıyoruz. Yani biz hadisi rivayeten ne yapmadık? Okumadık. Riyayeten okuduk değil mi? Hatip Bağdadi öyle diyordu. Hadis ne için okunur? Evet. Riyayet için okunur. Rivayet için okunmaz. Rivayeti Mektebet-i Şam ile çok güzel yapıyor. Alırsın bilgisayarına yüklersin. Belki de bir İmam Buhari gibidir. Ama riayet olmaz. Ne olmaz? Riayet olmaz. Evet. 21. Mümini selefi salihine bağlar. Evet bu çok önemli. Yani ehl-i sünnet akidesi Kur'an ve sünneti selefi salihinden ayırmaz. Hep söyledik. Alimler dedik ya alimler. İşte onların başı kim? O üç hayırlı ney? Nesil, yüzyıl değil mi? Sahabe tabi'in, etba tabi'in. Yani ehl-i sünnet akidesi bizi onlara bağlar. Yani hep işte örnek veriyorum. Yani işte bir ders diyelim. Ne yapıyoruz orada? Biyografi okuyoruz diyelim. Hal tercemesi. E neden arkadaşım kalkıp da hal tercemesi okumaya misal Akşemseddin'le başlıyoruz ki? Neden Akşemseddin'le başlıyoruz? Neden zaman kaybediyoruz? Akşemseddin'le başlamaya gerek yok. Ya da neden Molla Gami ile başlıyoruz? Ya da neden Süyuti ile başlıyoruz? Gerek yok. Ebubekir'le başlayalım. Ömer'le başlayalım. Osman'la, ile Yahya İbn-i Ma'inle, Süfyan Sevri'yle, Hasan'ül ile bunlarla başlayalım. Yavaş yavaş oradan ne yapalım? Bu döneme gelelim. He, i̇şte onların sihretlerini okumak çok faydalı. Arapça bilenlerin özellikle İmam Zehebi'nin Siyer-i Alam mübelasını okuması gerekir. Evet. Onların sihretini ne kadar çok okursan, Kur'an ve sünnete o kadar çok yaklaşırsın. Çünkü niye? Öyle dehalardır ki onlar. Yani yaptıklarıyla, söyledikleriyle öyle şeyler ortaya koymuşlardır ki şaşarsınız. Dersiniz ki bu ne iman? Bu ne ihlas? Bu ne bağlılık? Ya yani o sizin için işte ne olur? Misal olur. imtisal yaparsınız. Onu örnek alırsınız. Ama yok. Kalkar Vasıl bin Ata ile uğraşırsan, hel Cüveyni ile uğraşırsan, Caat Bindirem ile uğraşırsan Halin onlar gibi olur. Onun için yani ayırmıyoruz arkadaşlar. Ya işte Selefi Salih'in menheci mi, fehmi mi? Ya bunlar arkadaşlar lafız kargaşası. Yani Müslümanların aklını bulandırmaktan başka bir şey değil. Yani ne menheci fehimsiz olur ne fehim menhecsiz olur. Ben doğru anlamazsam ehli Sünnet'i ya da Selefi Salih'in nasıl menhecim doğru olsun? E benim menhecim bozuksa zaten doğru anlamamışımdır. Yani bu ikisi arasında ayrım yok. Bu ayrım nedense billeri tarafından körüklendi. Böyle bir şey yok. Yani menhecin yolu fehimden geçer. Menhecin yolu fehimden geçer. He, fehim daha geniş kapsamlıdır. Neden? Çünkü fehim fıkhın kendisidir. Sen yani sünneti anlamadan peygamberin menhecinde olabilir misin? Aleyhisselatü vesselam. Böyle bir ayrım yok. Selefi salihine bağlı kalmak, fehmen, menehecen, amelen, itikaden, rivayeten, dirayeten hepsiyle. ayrım yok arasında. Evet. Devam. Müminin selefi salihine bağlı. Bu ne güzel bir bağdır. Hayrın tamamı onlara ittiba etmekte ve onların izlerini sürmektedir. Şu sözü söyleyen ne kadar güzel söylemiştir. Her hayır Selefe ittibadadır. Ve her şerde halefin bidat edilendir. Ve kulli hayrin fi ittibai men selef ve kulli şerrin fii ittida'i men halef. Evet devam. 22. Kendisine bağlanana onurlu bir hayat garanti eder bazı. Evet. Onurlu bir hayat. Evet, evet. Onurlu bir hayat. Evet. Onurlu bir hayat. İçinde neyin? Kaosun olmadığı, içinde anarşinin olmadığı, içinde neyin olmadığı, ruhsal bunalımların olmadığı. Bakın, ehli sünnet ve cemaat alimlerine tek problemleri vardır arkadaşlar. Belli bir yaşa vardıktan sonra bunamak. O bütün insanlar için nedir zaten? Mevcuttur. Ama onun dışında nefisleri çok durgundur, durgun. Psikolojileri sağlamdır. Çok önemli. Ha, onun içinde bolca keramet ehlidirler. Bolca keramet ehlidirler. Çünkü kendi nefsiyle, kendi kalbiyle neyi olanın, problemi olanın imanını olamaz. Düzgün olamaz. Yani bir tane ehli sünnet alimi yoktur mesela fakirliğinden dolayı imanına halel gelmiş. Dikkat edin. Halbuki fakirlik neredeyse ne olacak? Küfür olacak değil mi? Yine bir tane ehl-i sünnet alimi yoktur. Zenginliğinden dolayı imanına halel gelmiş. Yine bir tane ehl-i sünnet alimi yoktur. Hastalığından dolayı imanına halel gelmiş. Yani çünkü niye? Ruhsal dinginlik mevcut. Ehl-i sünnetin temel prensipleri bu. Çünkü kim ki benim zikrimden zaten yüz çevirirse diyor Allah Azze ve Celle, ona nasıl bir hayat var, dar bir hayat var. Kıyamet günü de onu ne yapacağız? Ama olarak haşredeceğiz. Yani demek ki ehl sünnet, yani Allah'ın zikrinden asla ne yapmamış, yüz çevirmemiş. Allah'ın zikriyle kalpler ne olur? Geç. Evet, mutmain olur. Allah'ın zikri demek, belli virtler demek değil sadece. Ha, bütün mecalisdir Allah'ın zikri, bütün mecalis. En büyük zikir, mecalisün ilimdir. En büyük zikir, mecalüsü ilimdir. Ha, yani nedir? Hatta Selef şöyle açıklamıştır. Allah'ın helal dediklerini helal, haram dediklerini haram olarak öğreten bütün meclisler zikir meclisleridir. Evet. Ona dikkat edeceğiz. Ha. Ama bu demek değil ki virtten de ne yapacağız? Uzak kalacağız. Yeter ki virdimiz Kur'an ve sünnetle ne yapılan? Belirlenen virt olsun. Problem yok. O müminler ki oturarak, yatarak, yanüstü her durumda ne yapar? Zaten Allah'ı zikreder. Önemli olan sünnete bağlı kalmak. Yoksa zikir insanı yüceltir. Menzilesini hiç düşürmez. Zikirsiz bir kalp, zikirsiz bir el ölüdür. Ölü, ölü hükmünde yani. Canlı değil. Onun için çok dikkat etmek lazım. Bakın ehli Sünnet'e, e, İmam Ahmet'e bakın. İmam Ahmet'e. Yani gece teheccüdüne bakın, namazlarına bakın. Yani şimdi biz eğer Allah'ın zikrini belli bir tabakaya hasreder, biz sadece şu helaldir, bu haramdır demeyi kendimize vazife kılar. O zikirden kendimizi uzak kalır şey yaparsak tutarsak. Zaten biz İmam Ahmedlerin yolundan ne yapmamış oluruz? Yürümemiş oluruz. Böyle bir şey yok. Aklı güçlendirdiğimiz kadar arkadaşlar kalbi de güçlendireceğiz. Aklı ilimle güçlendireceksin. Kalbi ilmin gereği olan amel ve zikirle güçlendireceksin. İkisi arasında ne yok? Fark yok. Sadece aklına hitap etme. Aynı zamanda kalbine de hitap et. Öğren, yaşa ve onu yaparken de Allah'ın zikrinden hiçbir zaman, hiçbir an uzak durma. Namazından en küçük verdiğine kadar. Evet, bunlara dikkat edeceğiz. Kendisine bağlanana onurlu bir hayat garanti eder. Emniyet... Güven ve onurlu hayat İslam akidesinin gölgesinde i̇şte gerçekleşir. Osmanlı'ya bakın. Çok uzağa gitmeyin işte. Osmanlı'ya bakın. Adamın zekatı var. Kesesini getiriyor. Belli bir taşa koyuyor. Gariban da geliyor. ihtiyacı kadar alıyor. Şundan 30 yıl önce Suud'da. 30 yıl önce Suud'da. Yani bak biraz daha yakına geliyoruz. Adam na namaza camiye gittiğinde dükkanın kapısı açık olurdu hatta bez bile çekmezdi ama bir 20 yıl önce bir 15 yıl önce ufak bir bez çekmeye ya da file çekmeye başladı ama şimdi o da kapıyor artık şimdi o da kapıyor ha, yani bu şu demek yani işte ehl sünnet akidesinin ilmen ve amelen olduğu yerde emniyet var ya böyle işte kapını bacanı kapıyacaksın o da olmadı Osman gibi demir kapı yaptıracaksın yani Bunlar hikaye. Bunlar hikaye. Önemli olan kalplere hükmedebilmek. Çünkü biz şunu çok iyi biliyoruz. Kulların kalpleri Rahman'ın iki parmağı arasında istediği gibi çeviriyor. Sen ehl-i sünnet ve cemaat yolundan gidersen Allah o kalpleri öyle bir çevirir ki o iki parmağı arasındaki kalpleri bir bakmışsın ve sükune takip olur. Ama sen böyle maddi unsurlarla İnsanlara tahkim etmeye uğraştıkça maddi unsurlarla, materyalist felsefeyle, tamamen kalbi dışlayan, tamamen gaybı dışlayan, tamamen müşahedat aleminin dışındaki he, o ruhani alemi dışlayan neyle? Yöntemlerle mücadele edersen bir yere varman mümkün değil. Varamazsın. İşte varamıyoruz yani. Varmamız mümkün değil. Kimse kimseyi güvenmiyor. Yani bırakın hırsızlığı, bırakın hırsızlığı İki namaz kılan Müslüman kardeş, aynı anadan, aynı babadan birbirine güvenemiyor. Birbirine güvenemiyor. O halde yanında. Evet, yani namaz kılan iki ne? Müslüman, aynı anadan, babadan. Birbirine güvenemiyor, birbirine itimat edemiyor. Ama şundan iki yüz yıl önce adam A köyünde, B mahallesinde harbe giderken bütün ehlini komşusuna emanet ediyordu. Bütün ehlini bırak kardeşine komşusuna emanet ediyordu Şimdi ne demek bu yani imani bütün prensipler ne kadar çok yaşanırsa <gülüyor> o kadar ne olur emniyet olur evet sen devam et emniyet güven ve onurlu hayat İslam akidesinin gölgesinde gerçekleşir çünkü o Allah'a iman ve ibadeti yine sadece ona has kılma esasına dayanır bu da şüphesiz ki dünya ve ahirette emniyet güven hayır ve mutluluk sebebidir görüldüğü gibi emniyet imanın karinidir İman kaybedildiği zaman emniyet ve güvende kaybolur. Zaten iman ve emniyet emene kökünden ikisi de geliyor. İkisi de aynı kökten geliyor. Mümin olmak demek emniyette olmak demek, salim olmak demek. Evet. allah Teala şöyle buyuruyor. İman edenler ve imanlarına şirk bulaştırmayanlar işte emniyet onlar içindir. Ve doğru yola iletilmiş olanlar da onlardır. Evet. İman edip imanlara zulüm ne yapmayanlar Karıştırmayanlar ki o zulüm neydi? Şirkti. İşte emniyette olan onlar. Bakın emniyette olan. Emniyette böyle oluyorsun yani. Her bir kişiye bir askerle ya da bir polisle olmayıyorsun. Ve hidayette yani doğru yolda olan da onlar. Evet. İşte tam emniyet, tam hidayet dünyada ve ahirette takva ve iman ehli içindir. Şirk ve masiyet ehli ise korku ehlidir ve insanların ona <gülüyor> en evla olanlarıdır. Evet. Onlar her zaman felaketle cezalandırılma tehdidi altındadır. Mesela en korkak millet olarak kimi görürsünüz? Yahudileri görürsünüz. Neden? Çünkü Allah'ın lanet ettiği ender insanlardandır. Yahudiler. Allah'ın lanet ettiği ender insanlardandır. Allah kolay kolay belli bir zümrenin ismini vererek onlara ne yapmaz? Lanet, lanet etmez. Yani neden? Neden? Yani çünkü imansızlık ne kadar ileri safaysa korku o kadar fazladır. Onun için Allah kafirlerin kalplerine salar? korkusalar. Evet. Onları güçlendirmez. Onları zayıf kılar. He, sen onları çok görürsün ama evet sen onları çok görürsün ama onların kalpleri kendi içinde nedir? parçadır değil. He, yani çokluk önemli değil. Halbuki ehl-i sünnete bakın. Evet. Ehl-i sünnet az olduğu dönemlerde dünyaya galebe çalmış. Dünyaya. Ha. Ama o ehl-i sünnetin varacağı noktayı da işaret buyurmuş Peygamber aleyhissalatü vesselam. Yani o müminler ekserisiyle ehl-i sünnetten olacaklar ayrı zamandaki. bugün böyle. Elhamdülillah. İslam ümmetinin aglebiyeti ne? Ehl-i sünnet. Ama ne? Çokluk fayda vermiyor. Aynen deniz köklüğü gibi değil mi? Dalga geliyor, vuruyor, köpük aldık ve sonra ne yapıyor? Dağılıyor. Neden? Neden? Ha. İnsan çokluğu önemli değil. Çemmiyet önemli değil. Nicelik önemli değil. Önemli olan nitelik. Yani ne? Keyfiyet. İşte az topluluklar neler yaptılar? Bir mute destanını düşünün. Koskoca Bizans ordusu. Koskoca 15-20 kat fazla. Ama ne oldu? Duman oldular. Ezilip gittiler. Neden? İman. Kur'an'ı ve sünnet naslarına bağlı kaldık. <gülüyor> Sen bitir o bölümü. Bitireceğim. 23. Tamam 22. devam. 23. Sahih ilme tezat teşkil etmez bağlı. Bu çok önemli bakın. Sahih ilme İslam akidesi, ehl sünnet akidesi sahih ilme çelişmez. Sahi ilim. ki biz sayı ilme ne diyoruz faydalı ilim. Hangi ilim olursa olsun arkadaşlar, hangi ilim olursa olsun. Yeter ki faydalı olsun insanlığa. Bu ehli sünnet vel cemaatin faydalı ilim dediği nedir? İlim kapsamındadır. Biyoloji faydalıdır. Fizik faydalıdır. Kimya faydalıdır. Sosyoloji faydalıdır. Psikoloji faydalıdır. Astronomi faydalıdır. Hepsi faydalıdır bunlar. Yeter ki insanlığa faydası olsun, zararı olmasın. Bu ehl Sünnet'in faydalı ilim dediği ilmin içine girer. Heh. Bu hususta burada müellifin güzel tespitleri var. O tespitlere geçmeden önce özellikle e, Şeyh bir kitabını hatırlatmak isterim. Diyor ki, kitabın ismi Eddelail-i Kur'aniyye kuran deli Deliller Evet Fî ennel ulûmen Faydalı ilimler dâhiletün fi dinin İslami. İslam dinine nedir? Hı -hı. Dahildir, Dahildir, içindedir. Hı -hı. Yani Kur'ani delâil deliller bunu gösterir. Nedir o? Faydalı ilimler İslam'ın içindedir. Yani işte hep söylüyoruz Emeviler dönemine gidin bakın. Özellikle en düz Emevilerine. ilimde zirveye ulaşmışlar, zirveye. Tıbbı İspanya'dan almış Avrupalılar. Felsefeyle mantıkla alakalı kuralları İspanya'dan almışlar. Daha sonra Haçlı seferleriyle ne yapmışlar? Doğudan da bir şeyler alabilmişler. Bir Gazali mesela, bir Gazali, Hicri 505'te ölen bir Gazali, Eyühel velet adında küçücük bir risale yazmıştır. Küçücük, küçücük. Şöyle şu bu, 15-20 sayfa. Ama pedagoji alanında yazılan ilk eserdir dünya tarihinde. Çocuk eğitimi alanında. Ondan önce bir kitap yok. Ama onu pedagoji adına yazmamış o. Dininin gereği olarak yazmış. Çocuk nasıl yetiştirilir? Bir İbni Haldun. Gerek mukaddimesiyle, gerek tarihiyle. ilk sosyoloji, özellikle tarih sosyolojisini yazmış insandır. Ondan önce yok. Bunun örnekleri çok fazla. Bunun örnekleri çok fazla. Ama işte yani belli bir zihniyet, belli bir zihniyet, belli bir zihniyet eğer Müslümanı bu işte geçen derste de temas ettim ya dünyevi ilimlerden ne yapar tamamen azade eder. Sadece uhrevi ilimlere ne yaparsa kanalize ederse bu büyük hatadır. Çünkü niye yani immatipler Türkiye'de niye kurulmuştur? Herkes imam olsun diye mi? Herkes müftü olsun diye mi? Hayır. Neden? Niye mücadele ediliyor? İşte neden benim gibi mesela siyasal bilimleri bitirilmesi istenen İmam Hatiplilerin? Neden? İmam olmak için değil. Yani temel alt yapı olursa bir şeyler öğrenmiş olursun. Üstüne faydalı dini ilimlerin yanında ne? Dünyevi ilimleri de katarsın. Ondan dolayı. Bu ta o dönemden bu döneme böyle. Müslümanlar son yüzyılda uyandılar ama bu sefer ölçüyü kaçırdılar. Uhrevi ilimleri tamamen bir kenara ittiler. Evet. Sadece dünyevi ilimlere dağıldılar şiddet. Eskiden uhrevi ilimlerle uğraşılırdı. Dünyevi ilimlerle de uğraşılmaya gayret ederdi. Ama belli bir dönemden sonra özellikle Hicri 900'den sonra dünyevi ilimler tamamen ne yapıldı? Bir kenara itildi. Osmanlı'nın kuruluş dönemine bakın en büyük topları biz yapıyoruz. Halbuki Allah Azze ve Celle ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? Onlara evet, onlara bizzat onların güçleriyle ne yapın? Mukabelede bulunun değil mi? En güçlü topları biz yapmışız. En güçlü topları. Bizim topumuz karşısında hiçbiri dayanamamış. Bir dönem en güçlü donanma bizde. Ama Artık işte o sanayi devrimiyle, endüstri devrimiyle adamlar öyle şeyler yapmaya başlamışlar ki biz gerideniz demişiz. Bir matbaayı almamız macera olmuş. Hattatlar işsiz kalacak. E kalsın arkadaşım hattatlar işsiz. Ne yapalım? Onları da matbaada çalıştırırsın. Yani bu zihniyet sünni bir zihniyet değil. Ama olmuş yani olmuş maalesef olmuş. Bunları kabul etmek lazım. Olmuş. Bunlar bizim hatalarımız. Ümmeti Muhammed neden cahil kalmış? Çünkü kitap azmış. Neymiş? Hı. Kitap az. Şimdi bakın herkesin evinde Kur'an var biliyor musunuz? Belki bir iki tane. Şundan dört yıl önce, beş yıl önce arkadaşlar her evde Kur'an bulunamıyordu. Çünkü el yazması eserler pahalıdır. Adam üç ay yazmış. Parasını ister Yani. Şimdi bak Gani değil mi? Ne güzel. Ama bu sefer sadece rafta kaldır. O dönemde az olduğu için okunuyor. Yani ölçüyü kaçırmamak lazım. Faydalı ilim, şer'i ilme aykırı değildir. Şer'i ilimde faydalı ilme aykırı değildir. Yeter ki gaye ne olsun dünyevi ilimde? Ne olsun gaye? Allah'ın dinine hizmet olsun. Bu kadar. Eğer içinde ilhat olursa. Ne demek ilhat? Allah inkarı olursa. Resulullah inkarı olursa işte o din. Zaten bunu ne yapar o din? Dinimiz yasaklar. Evet okuyalım şimdi hızlıca. Bilakis onu destekler, teşvik eder ve insanları ona davet eder. Kitap ve sünnetin işaret etmiş olduğu faydalı ilim, kişiyi yüce isteklere ulaştıran ve faydalı meyveler veren bir her ilimdir. Dünya ya da ahiret ile alakalı olmasının arasında bir fark yoktur. Amelleri ıslah eden, ahlakı yücelten ve doğru yola ileten her şey faydalı ilimdendir. Görüyor musunuz? Bu çok güzel. Yani güzel bir kaydı. Son cümleyi bir daha oku. Amelleri. Amelleri, amelleri ıslah eden, ahlakı yücelten ve doğru yola ileten her şey faydalı ilimdendir. Evet. Kaide bu. Yani bu, bu gayeye hizmet eden bütün ilimler faydalı ilimdir. Evet. Devam. İslam şeriatın mükemmel ve kapsamlı bir şeriat olması hasebiyle bütün faydalı ilimlerin öğrenilmesini emretmiştir. Tevhid, usul-i din, fıkıh, ahkam, lugat, iktisadi, siyasi, askeri, endüstriyel, tıbbi ve daha başka fertlerin ve toplumun ıslah edildiği faydalı ilimleri. Bu şeriat, din ya da dünya ile alakalı bütün faydalı ilimleri emretmiş, öğrenilmesine teşvik etmiş ve özendirmiş. Neden Peygamber Efendimiz dikkat edin aleyhissalatü vesselam dikkat edin kuvvet atıcılıktadır demiş? Neden? Neden Hazreti Ömer yüzmeyi teşvik etmiş? Neden Hazreti Ömer atıcılığı teşvik etmiş? Neden? Bunlar önemli meseleler. Yani e, iktisadi alanda da böyle. Yani ilk divanları tertip eden, ilk nüfus sayımlarını yapan kim? Avrupa nüfus sayımını bilmezdi. Biz nüfus sayımı yaptık arkadaşlar. Nüfus sayımı. Tavaşa girdiğimleri saydık. Kaç kişi evet. savaşa gidecek? Hayır, nüfus sayımı. Normal nüfus sayımı. Yani bunlar belli gayelere hizmet eden şeylerdir. Çok önemli. Ok. Dini ilimler ile kevni ilimler, bilim, Din ilimleriyle dünya ilimleri onda bir araya gelmiştir. Hatta o faydalı dünyevi ve ilimleri dini ilimlerden saymıştır. Aşırılar ve materyalistler bu konuda yanılgıya düşmüşlerdir. Aşırılar dini ilimlerin bir kısmını almışlar, dünyevi ve ilimleri ise tamamen bırakmışlardır. Ya i̇şte yani bu maalesef. Bizden çıkmıştır işte bu ümmeti Muhammed'in içinden çıkmıştır. Materyalistler de zıt kutup. Evet. Materyalistler ise bazı dünyevi ilimleri almışlar, onun dışındaki ilimleri inkar etmişlerdir. Bunun neticesinde de dini inkar edip küfre düşmüşler, akılları karışmış ve ahlakları bozulmuştur. İlimlerden elde ettikleri kazanç ise ahlakı beslemeyen, akılları ve ruhları arındırmayan, içi boş bir endüstriden başka bir şey değildir. Osmanlı'nın son döneminde, cumhuriyetin başında hep kaide neydi? Yani bunu Mehmet Akif Ersoy da çok fazla zikreder. Neydi kaide? Batı'nın neyini alalım? ilmini. Neyini almayalım? Ahlan. Ahlakını almayalım. Ama işte sen eğer Batı'ya yolladığın genci Türkiye'de ya da Osmanlı'da o dönemde iyi donatmamışsan onu yani o kuzuyu kime teslim etmişsen? Kur'da, kurda teslim etmişsen. Bu çok zor. Çok çok zor. Altyapı olacak. Altyapı Evet. Onun zararı faydasından büyük, şerri hayrından çoktur. Çünkü o, sayıh dinin üzerine bina edilmemiş ve onunla iltibatlandırılmamıştır. 24. Ruhun, kalbin ve cesedin isteklerini cem eder. Burada bırakalım, yolculuktan gelenler de var, yorgun arkadaşlarımız var. Evet. Şu üstteki kitabı var. Oradan İbni Kayyım'ın mukaddimesinden bir bölüm okuyacağız arkadaşlar. onla bitireceğiz. Bugün çok uzatmayacağız. Şimdi şu son paragrafı Mustafacığım şuradaki son paragrafı yavaş yavaş oku. Bakın. Şimdi eee anekdot olsun diye veriyorum. İçinde ilim yok. Çok ilim yok içinde ama içinde bir ehli sünnet aliminin aynı anda hem tevazusu hem tevazusu hem de ben bilirimi var. Bakın hem tevazusu hem de ben bilirimi var. İkisini bir paragrafta o kadar güzel cem etmiş ki ya muhteşem bir olay evet oku. İşte şimdi ön gördüğümüz bu amaca başlamanın zamanıdır. Yani şimdi ne kaza ve kaderle alakalı bu kitabı anlatmanın zamanı dile getirmenin. Mukaddimeyi verdim size hamdelemi verdim salvelemi verdim bu kitabı niye telif ettiğime dair bilgiyi verdim şimdi kitaba geçeceğim evet bunda ne kadar doğru varsa yalnızca Allah'tandır onu lütfedip veren odur yani bu kitapta ne kadar doğru varsa yalnızca Allah'tan o vermiştir bunları. evet bundaki hata da benden ve şeytandandır bundaki hata benden ve şeytandandır diyor evet Allah da Resulü de ondan uzaktır bu hatadan Allah da Resulü de uzaktır evet Ey bu yazılacaklar üzerinde düşünecek ve bunun üzerinde duracak kişi. Şimdi sana söylüyorum. Okuyacağım. Evet. Bunun karı senin, zararı müellifinindir. Bu kitabın karı senin, zararı müellifinindir. Evet. Geliri senin, gideri ondandır. Yani şu cümleleri görüyor musunuz arkadaşlar? Geliri senin, gideri ondan. Geliri sana, gideri bana. Evet. O bakımdan daha önce bilmediğin hususları reddedip inkar etmekte aceleci davranma. Daha önceden bilmediğin hususlar olabilir. Sakın onları reddetme. Aceleci davranma. Evet. Bu eserin müellifine ve arkadaşlarına olan bu uzun. Bakın, şimdi herkes beni sevmeyebilir diyor. Ama bakın, çok önemli burası. Bu eserin müellifine ve arkadaşlarına ki hocası sevirse mütevelliği kastediyor. Bu uzun olabilir, sevmeyebilirsin ama evet. evet. dikkat edin. Sakın muhtemelen başka herhangi bir kitapta bulamayacağın faydalı bir takım hususlardan yararlanmaktan seni mahrum etmesin. Yani bak bu kitaptan başka yerde de bu hususları bulamazsın. Beni sevmeyebilirsin, benim düşmanım olabilirsin ama bu kitabı okumaktan bu senalı koymasın. Çünkü muhtemelen, ki yani biz bugün bunu biliyoruz evet o muhtemel kalktı. Ha, bu kitaptan başka yerde bu hususları bulamazsın. Evet. ''Belki de senin büyük gördüğün kimselerin pek çoğu bu faydalı hususları elde etmek hasretiyle ölmüşler ve bunları öğrenme imkanını bulamamışlardır.'' Gördün mü? Şimdi bir daha oku o cümleyi, evet. ''Belki de senin büyük gördüğün kimselerin pek çoğu bu faydalı hususları elde etmek hasretiyle ölmüşler ve bunları öğrenme imkanını bulamamışlardır.'' Ya sen onları alim olarak görmüşsündür ama bu bilgilerle he, donanmamışlar, onun hasretiyle ölmüşler, evet. Allah ilmiyle, hikmetiyle lütfunu mahlukatı arasında paylaştırandır. Evet. O alimdir, hakimdir. Lütuf ve kerem Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Allah pek büyük bir lütuf sahibidir. Evet. Görüyor musunuz? Aynı anda hem tevazu hem de ben bilirim içeriği. Ama uslum. İşte sebebin evet. Yani Arkadaşlar yani şimdi şu bölüm şu bölüm emin olun yani ilmi her kitabın mukaddimesine alınması gereken bir bölümdür. Gene Hafız i̇bn Recep'in de bu hususla alakalı güzel sözleri vardır. Bunlar zaten hep akran. i̇bn Recep kimin talebesi zaten? İbn-i talebesi. Evet. Yani bunlara dikkat etmek lazım. Evet. Bugün kısaca dersimiz bu. Subhaneti Allah'ın ve bir hamdik estağfurullah. Bunu bana mı veriyorsun? Oh, yeah. no.